''De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın.'' Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Mülk kelimesi tefsirlerde genellikle şu anlamlarla açıklanmıştır. Peygamberlik, kudret, yönetme gücü, zafer, egemenlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık gibi her türlü maddi ve manevi imkan. Bazı müfessirler bu anlamlardan birini veya birkaçını tercih ederken bazıları ayeti bu anlamların hepsini kapsayacak şekilde yorumlamışlardır. Zemahşeri Allah'a nispet edilen birinci mülk kelimesinin genel ve kapsamlı, diğer iki mülk kelimesinin ise özel ve bütünün parçaları mesabesinde olduğunu belirtir. Surenin başında belirtilen nüzul sebebinin, Necran Hristiyanlarını temsilen Medine'ye gelen heyetle yapılan tartışmaların yanı sıra, tefsirlerde şu olayda bu ayetlerin nüzul sebebi olarak zikredilir veya ayetlerde buna işaret bulunduğu belirtilir. Hendek Savaşı öncesinde kazılacak hendekin krokisi, Resulullah tarafından çizilip Medine halkından her 10 kişilik gruba 40 ziralık, 1 zira 68 santim, kazı görevi verilmişti. Selman-ı Farisi'nin de içinde bulunduğu grup kazı yaparken çok büyük bir kaya ortaya çıktı. Bütün çabalarına rağmen ancak küçük parçalar koparabildiler. Kayayı parçalayamadılar. Durum Resulullah'a arz edildi. Hz. Peygamber hendeye inip balyozla 3 darbede kayayı parçaladı. Her defasında ortalık şimşek çakar gibi aydınlandı. Resulullah tekbir getirdi, Müslümanlar da tekbir getirdiler. Sonra Hazreti Peygamber her vuruşta gördüğü ışıkları ileride Rum, Bizans ve Fars, İran egemenliği altındaki yerlerin ve Yemen'in Müslümanlar tarafından fethine Yüce Allah'ın bir müjdesi olarak yorumladı. Müslümanlar bunu sevinçle karşılayınca münafıklar, korkunuzdan savaşamayıp hendek kazıyorsunuz. ''Hal böyleyken bunlara nasıl inanabiliyorsunuz?'' diyerek onları alaya aldılar. Mülkü peygamberlik olarak anlayan müfessirler, mülkün geri alınması ifadesine şu açıklamayı getirirler. Yahudiler son peygamberin geleceğini biliyorlardı. Peygamberlerin canlarına kıymaları ve ilahi kitabı tahrif etmeleri sebebiyle yüce Allah İsrailoğullarını bu yolda onurlandırmaya son verdi. Bundan dolayı Yahudiler Hz. Muhammed'e cephe aldılar ve putperestlerle işbirliği yaptılar. Mülkü peygamberlik dışındaki anlamlara göre yani kudret, yönetme gücü, zafer, egemenlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık gibi her türlü maddi ve manevi imkan şeklinde anlayan müfessirler ise, Yüce Allah'ın bunları dilediğine vermesi ve dilediğinden alması ifadesinden hareketle, ilahi irade karşısında kulun iradesinin etkisi ve değeri konusunu ele alırlar. İslam alimleri arasında geniş tartışmalara yol açan ve itikadi mezhepleri birbirinden ayıran temel yaklaşımlar arasında önemli bir yer tutan bu konunun, Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerdeki diğer açıklamalarla birlikte ele alınıp değerlendirilmesi uygun olur. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın şeklindeki meali verilen ifade dolayısıyla tefsirlerde izzet ve zillet kavramları üzerinde durulur. Bu kavramların dünyevi anlamıyla açıklanması halinde daha önce değindiğimiz kelam tartışmalarının ve bu konudaki değerlendirmenin göz önüne alınması gerekir. Bunların dini içeriğinden hareket edildiğinde ise diğer ayetlerin ışığında yücelmenin doruk noktasını yüceler yücesi ulu Allah'a içtenlikle iman edip bunun icaplarına göre davranmanın, alçalmanın en aşağı noktasını ise gerçeği gördüğü halde inkarcılıkta direnip bunu ideoloji haline getirmenin oluşturduğu görülür. Bu takdirde en şerefli mevki olan iman mertebesine yükselmede Allah'ın dilemesinin yanında kulun iradesinin rolünün olup olmadığı, kulun çabasının etkisi yoksa dünya hayatının sınav olma özelliğinin nasıl açıklanabileceği sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevaplanmasında daha önce atıfta bulunduğumuz irade konusu ve etrafındaki kavramların yanı sıra hidayet kavramıyla ilgili bilgi ve değerlendirmelerde özel bir önemi haizdir. Her türlü iyilik senin elindedir buyrularak hayrın yani görünen ve görünmeyen yüzüyle gerçek anlamda iyinin yalnız Yüce Allah'ın kudretinde olduğu belirtilmiştir. Türkçe'de insanların gelecekteki beklentileri konusunda değişik ihtimallere göre fikir yürüttükten sonra sözü hayırlısı Allah'tan şeklinde bağlamaları bu ayette değinilen gerçeği derinden kavramış olmanın güzel bir ifadesidir. Bazı müfessirler burada sadece hayırdan söz edilmiş olmasına, 25-26. ayetlerin nüzul sebebi olarak zikredilen olayları dikkate alarak izah getirirler ve bu ifadenin Müslümanlar için imkansız görülen başarıları lütfetmenin Allah'ın kudretinde olduğuna dikkat çekmeyi amaçladığını belirtirler. Burada dua ifadesinin söz konusu olması sebebiyle sadece hayrın anıldığı ya da birinin diğerine delaletinin açık olmasından ötürü şerrin anılmadığı ve esasen her ikisinin Allah'ın kudretinde olduğunun anlatılmak istendiği görüşleri de vardır. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın cümleleri genellikle şu şekillerde açıklanmıştır. Bazen gecenin kısaltılıp bu fazlalığın gündüze dahil edilmesi, bazen de bunun aksinin gerçekleştirilmesi. Gündüzün peşinden gecenin getirilip dünyanın karanlığa büründürülmesi, sonra da tekrar gündüzün getirilip dünyanın aydınlatılması. Bunlardan birinci yorum hakkında İbni Araf eden, Şöyle bir söz nakledilmiştir. Denir ki, Kur'an hem sokaktaki adamın hem bilgili kişilerin hem de her iki kesimin anlayacağı ifadeler içerir. İşte bu ayet bu duruma bir örnektir. Zira ayet hem özel bilgi isteyen günlerin kısalması ve uzaması olayını hem de herkesin fark ettiği mevsimlerin değişmesini kapsamaktadır. Burada insanların sahih bir dini inanca sahip olduktan sonra yeryüzünü cehalet ve şirk karanlığının kaplamasına ve ardından Yüce Allah'ın peygamberler göndererek insanlığa aydınlık yolu göstermesine işaret eden sembolik bir anlatım bulunduğu da düşünülebilir. Bu ayette geçen ''Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın'' cümleleri de ''İhya, diriltme, yaşatma ve imate, öldürme'' Hayatiyetine son verme kelimelerinin Kur'an'daki kullanımları ışığında değişik şekillerde açıklanmıştır. Bunların bir kısmı maddi hayatla ilgilidir. Topraktan bitkilerin, ölü gibi duran kuru çekirdekten ve tohumdan çeşit çeşit ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin çıkması gibi… Bir de mü'minden kafirin ve kafirden mü'minin, iyi insandan kötü insanın ve kötü kişiden iyi kişinin, âlimden cahilin ve cahilden âlimin dünyaya gelmesi gibi manevi benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin neticesi olarak müfessirlerin asıl üzerinde durdukları mana ise şudur… Şer ve bozgunculukta çok ileri gitmiş toplumların içinden nice peygamberler çıkarmış olan Yüce Allah'ın ümmi bir topluluktan tüm insanlığa rahmet olacak son peygamber Hz. Muhammed'i çıkarmasını ve onun öğretilerine gönülden bağlanıp gösterdiği yolu izleyenleri şan ve şerefin doruğuna yükseltmesini ve insanlık için örnek kılmasını yadırgamamak gerekir. Yine bu ayette geçen ve dilediğine ''Sayısız rızık verirsin'' cümlesinde vurgulanmak istenen mana için şu ihtimallere değinilmiştir. Yüce Allah'ın kime ne kadar rızık verdiğinin hesabını sorabilecek hiçbir varlık yoktur. O'nun bağışı ve lütfu sayısız ve sınırsızdır. O'nun vermesi verilenin bunu hak etmesine göre değil kendi irade ve takdirine göredir. Üçüncü yorumdaki hak etme sözcüğü bizim zihinlerimizdeki göreceli içeriğiyle sınırlı olarak ele alınırsa, bu Allah'ı yüceltmek şöyle dursun, haşa, ona adaletsizlik nispet etme fikrini çağrıştırır. Oysa amaç onun her türlü bağımlılıktan ve noksanlıktan tenzih edilmesidir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın bu takdirinin insan aklının idrakinin çok ötesinde hikmetler taşıdığını ve